Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da haftanın spor olaylarıyla karşınızdayız. Bu hafta isterseniz voleybolla başlayalım. Çünkü Japonya'da devam eden dünya bayan daha doğrusu bayan demeyelim Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası var. Ve burada Türkiye'de mücadele ediyor. Türkiye grup maçlarında e, gereken avantajı sağlayarak ikinci tura çıktı. E, Türkiye Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda nereye kadar gidebilir? Açıkçası e, voleybol ligimize bakarsak ümitlenebiliriz. Yani bir derece neden olmasın. Fakat e, ligimizin kalitesini yükselten oyuncuların daha çok yabancı olması e, beklentilerimizde bir sınır çekmemizi de beraberine getiriyor. E, Türkiye Voleybol Ligi kadınlarda e, özellikle sponsorların da etkisiyle çok önemli oyuncuları bünyesine kattı bu sezon. E, Fenerbahçe Acı Badem yaptığı sponsorluk e, işbirliği sayesinde Geçen sene Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynamıştı ve aslında bir tek maç kaybetti. O da finaldeki maçtı. Bunun dışında Eczacıbaşı zaten bayan voleybolu bir ekoldür. Bir iki senedir istenilen seviyelerde değildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin de elde ettiği başarılar. Onları da biraz tırnak için tahrik etti ve iyi transferler yaptılar. Vakıfbank Güneş Sigorta hakeza voleybolumuzun e, lokomotif kulüplerinden biri. E, Galatasaray ve Beşiktaş bu konuda pek e, rekabette istenilen noktada değil. Ancak e, Galatasaray'ın e, medikal parkla yaptığı sponsorluk anlaşması da onları da sanıyorum iddialı bir konuma getirecek. Burada Beşiktaş e, sadece özellikle kulüp takımları arasında biraz geride kalıyor. Ancak onların da basketbolda e, dünya çapında bir yıldızı transfer ettiğini hatırlayalım. Eden Iverson'a aldılar. Bu konuya ayrıca değineceğiz. Acaba e, voleybolda da Beşiktaş e, atılım yapar mı? Muhtemeldir ki bu konuda da Beşiktaş geri kalmayacaktır. Çünkü Yıldırım Demirören'in e, birçok konuda eleştirilmesi e, normal. Ancak e, diğer yandan da iddialı olmayı seven bir başkan. E, dolayısıyla e, kaliteli bir lige sahibiz ve voleybol kadınlar voleybolunda da Türkiye hatırı sayılır dereceleri vardır. E, voleybola uzaktan ilgilenen insanlar en azından bahar kupalarında Türkiye'nin adını çok duyar. Japonya'da umarız e, Türkiye gidebildiği kadar uzak noktaya daha doğrusu zirveye gider ve e, bizi mutlu eden bir başarıyla döner. Filenin sultanları filenin sultanları. Bunun da altını çizmek lazım. Son dönemlerde futbolun dışındaki sportif dallara ilgiyi alakayı arttırmak için böyle yakıştırmalar yapılıyor. Malumunuz basketbolda özellikle 12 dev adam sloganıyla birlikte Türk basketboluna Türkiye basketboluna olan ilgi özellikle Avrupa düzeyindeki şampiyonalarda dünya şampiyonlarında e, normalde basketbola ilgi duymayanları da salonlara çekiyor. Bu e, basketbolda tutan 12 dev adam e, sloganı filede de filenin sultanları olarak yakıştırıldı. Yanılmıyorsam e, erkek voleybolu içinde efeler yakıştırması yapılıyor. Evet e, Bayan voleybolunda ııı e, ve kadın voleybol dediğime dikkat ediyorsunuz bu kavram tartışılıyor Türkiye'de bayan mı kadın mı Türkiye Basketbol Federasyonu bir karar aldı ve bundan sonra Türkiye Kadınlar Ligi diyecek Erkekler Ligi dışındaki lige daha önce Bayanlar Ligi adı altında geçiyordu voleybolda bu yerleşir mi bunu da göreceğiz bazı gazeteler kadın voleybolu diyor Bazıları bayan bunu demekte ısrar ediyor. Bu bayan ve kadın e, hafif bir konu değil aslında. E, yani ideolojik tartışmalar barındıran bir mevzu. Bakalım e, bu konuda Türkiye bir anlaşma, bir konsensus sağlayacak mı? Voleybolla başladık. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Ve bu çalacağımız parça Japonya'da mücadele eden kadın voleybolcular için gelsin. güzel şarkıdan sonra tekrar programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Kenan Başaran, paslaşmalarda sizlerle birlikteyim. Voleybolla başladık. Dilerseniz basketbolla devam edelim. Geçen hafta Türkiye'de daha doğrusu halen de öyle en çok konuşulan konu Beşiktaş Kola Turka basketbol takımının yaptığı transfer. Beşiktaş NBA'nin defalarca sayı kralı olmuş, sayı kralı olmuş, çok önemli bir oyuncusunu, Alan Iverson'ı transfer etti. Her ne kadar yaşı biraz geçkin olsa da, böylesi bir yıldızın Türkiye'ye gelmesi, hakikaten basketbol severleri heyecanlandırıyor. Böyle basketbola, basketbola yakından ilgilenenlere, konuştuğumuzda, onların internette yazıp çizdiklerine baktığımızda, inanılmaz diyorlar. Hani, ee, bir yıl önce söylense bu bir rüya, hayal, hadi sen de falan e, gibi tepkiler veriyorlar. Ancak Beşiktaş e, olmaz deneni olur kaldı El Iverson esasen e, NBA'de kariyerini sürdürmek istiyordu. Fakat e, biraz yaşının geçkin olması, biraz e, son dönemdeki performansı ona olan ilgiyi azalttı. Yani bir teklif alamadı açıkçası NBA'den bir ara Çin'e gitmeyi düşündü. Çin'den cazip teklifler geldi. İyi paralar teklif edildi. Ancak bu ülkenin Amerika'ya uzaklığı ailevi durumlar göz önüne alınca Elon Iverson pek sıcak bakmadı. Tam bu sırada Beşiktaş devreye girdi ve Elon ilgilenmeye başladı. İlk basında çıkan haberler biraz hani asparagas gibi algılandı. Şaka gibi algılandı. Ancak e, özellikle Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçı'nın e, ısrarlı çabası ve Başkan Yıldırım Demirören de buna destek vermesiyle Alan Ivers'ın Türkiye'yi tercih etti. Çin'e göre daha onun kabul edebileceği bir e, coğrafya olması e, ve de Türkiye Basketbol Ligi'nin daha kaliteli olması onun yeniden NBA ye dönüş planlarını besleyen bir unsur oldu. Çünkü kendisi Türkiye'ye geliyor ama pek fazla kalıcı olma niyeti yok. Burada iyi bir performans gösterip tekrar NBA'ye dönüp hani Türk filmlerine atfen ben ölmedim demek istiyor. Fakat diğer yandan Beşiktaş'ta da kendisini öyle hemen bırakma niyetine değil. E, i̇stiyor ki kontrat süresini burada doldursun. Yani 2 sene oynasın. Yıllık 2 milyon dolara anlaştı Evan Iverson. Şimdi Beşiktaş e, tabii kendisinden takımı şampiyon yapmasını bekliyor. Ama ben hafta daha doğrusu geçen hafta sonu e, Beşiktaş Kola Turka menajeri daha doğrusu koçu e, Burak Bıyıktağ görüştüm ve hocam dedim hani Şampiyon olur musunuz? Elon Iverson geliyor. Çok makul şeyler söyledi. Bir oyuncu tek başına bir takımı şampiyon yapmaz. Nitekim adı üstünde Bu bir takım. Diğer oyuncularla birlikte bir bütünlük sağlanırsa ve o da bize üstü bir performans gösterirse bizim için elbette neden olmasın dedi. Ama takviye şart dedi. Dolayısıyla yöneticiler her ne kadar Elon Iverson geldi şampiyon olacağız gibi demeçler verse de Koç e, Bıyıklay'ın sözlerine de kulak vermek lazım. El Ivers'ın şüphesiz ki takıma olan ilgiyi arttıracak. Avrupa'nın da gözlerini Türkiye basketbolu yine ve Beşiktaş'a çevirecek. E, hatta Şeref Yalçın bugün dün bir açıklama yaptı. E, Avrupa'dan bile Allen Ivers'ını izlemeye gelecek insanlar olacak dedi. Ee, tabii bu tür reklam e, kokan e, demeçler bir yana gelir ama bu o kadar abartılı bir sayı olacağını, bunun o abartılı bir sayı olacağını düşünmüyorum. Böyle bir 5, 10 bilemediniz, hadi 20, 30 kişi gelir, o da bence çok süreklilik sağlamaz. Niye? Türkiye'de e, Formula 1 gibi dünya çapında bir motor sporları yarışı düzenlendiği halde biz istenilen alakayı göremiyoruz. El Iverson'a hoş bir sada olarak kalır gibi geliyor bana. Ama Beşiktaş basketbol takımı gereken takviyeleri de yaparsa belki şampiyonluğu oynayabilir Beşiktaş. Beşiktaş'ın Türkiye Basketbol Ligi'nde bir tek şampiyonluğu var. O da e, inanın şu anda yılını sorsanız hatırlamıyorum ama 1970'lerde olduğunu söyleyebilirim ancak. Ee, şimdi... E, Alan Iverson, Beşiktaş'ın futboldaki bu yıldız, dünya çapında yıldız transferinin basketboldaki uzantısı oldu. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nde, Boğa 2 yazısında da bunun altını çiziyor. Biz diyor, bu futbol takımında başlattığımız dünya yıldız uygulamasını devam ettiriyoruz. Amaç nedir? Amaç, evet, basketbol takımına ilgi arttırmak. Amaç e, orada da bir e, marka yaratıp belki borsaya açmak düşünülebilir. E, kulüpler artık endüstri şirketi gibi e, haliyle her yerden bir gelir elde etmek istiyorlar. E, Trabzonspor basketbol takımının borsaya açılma arzusu olduğunu daha önce söylemiştik. E, Beşiktaş, e, Kola, Turka, Akatlar... Kola Turka Arena'da maçlar oynuyor. Buranın kapasitesi taş çatlasa 5000. Dolayısıyla Enervirus'un ilgisinin, Enervirus'un ilgisinin buraya sığacağı düşünmekte de olanaklı değil. en azından büyük maçları Beşiktaş Sinan Erdem veya Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynamak istiyor. galiba bu talebi de federasyon tarafından Makul karşılanır ki çünkü El Iverson sadece Beşiktaş'a değil Türkiye Basketbol Ligi'nin de ilgi görmesine sebep olacak. Diğer yandan Beşiktaş basketbol takımında yakın zamana kadar paralar ödenmiyordu. Yani oradaki oyuncular alacaklarını tahsil etmekte güçlük çekiyordu. Geç ödeniyordu paralar. Böyle bir durumdayken siz nasıl oluyor da Alan Iverson'u alıyorsunuz? Aslına bakarsanız yıllık 2 milyon dolar böylesi bir dünya yıldızı için çok fazla değil. E, muhtemelen Beşiktaş bunu bir şekilde finanse edecektir ki e, Beşiktaş Kola Turka'nın e, kombine biletleri dün yeniden satışa çıktı ve fiyat biraz artmıştı. Alın Ayvurus'un öncesi ve sonrası diye ayrı bir fiyat e, oluşturduğunu söyleyebiliriz yönetimin. E, bu da makul, çok da yadırganacak bir durum değil. Evet, e, diğer yanda bu e, Efes ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki mücadeleleri devam ediyor. Beşiktaş'ın basketbolda daha köklü, daha yapısal değişiklikler yapması gerekiyor. Evet, Allen Iverson takıma bir hava, bir rating katacaktır. Ama bu hoş bir rüzgar olup kalmamalı. Beşiktaş'ın basketbol şubesine daha fazla yatırım yapması, altyapısını daha fazla güçlendirmesi gerekiyor. Bu notuza düşelim. Evet bir başka konuya geçeceğiz. O zaman bir müzik arası daha verelim ve paslaşmalar devam etsin sonra.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 Oh be dedim her şey Bir çocuk yüzü ekran paramparça Oh be dedim her şey yolunda Her şey yolunda Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Efendim biraz farklı bir konuya değinmek istiyoruz. TRT Spor Servisinde bir takım gelişmeler yaşanıyor. TRT yeni bir spor kanalı açıyor. Daha doğrusu bildiğimiz TRT3'ü 24 saat yayın yapan bir spor kanalına çevirmek istiyor. Çevirdi de. Henüz TRT3 ortak yayın sürüyor ama bir süre sonra tamamen spor kanalı olacak. Buna ihtiyaç vardı. Geç kalınmış bir şeydi. Çünkü birkaç özel kanal dışında futbol dışındaki spor branşlarına yer verilmiyor Türkiye'de. Eskiden tek kanalı dönemde hepimiz mecburen TRT'yi izlerdik ve ister istemez orada futbol dışında birçok spor dalını da tanıklık ederdik, öğrenirdik. Eskrim nedir onu bilirdik. Atıcılık bilirdik. Binicilik sporundan haberdardık. handboldan haberdardık. Su topundan, yüzmeden, handboldan dedim onu. Atletizm, onun çeşitli dalları. Yani birçok spor dalını ister istemez TRT sayesinde öğrenirdik. Bugün benim yaşımda olanlar, yani şöyle orta Dönemi yaşayanlar, yaş dönemi itibariyle birçok şeyini TRT'nin bu yayınları sayesinde edinmiştir. Burası çok güzel. Şimdi TRT'nin bir spor kanalı açması da mükemmel. Umarız layıkıyla bu yayını da sürdürür. Diğer yandan TRT kadrosunda bir yenilenmeye gidiyor. Yeniden yapılanma, değişim, dönüşüm. Bunu da anlıyoruz. Bu da güzel. Ancak e, kurum kendi bünyesinden yetiştirdi, yıllarca emek verdi, kaynak aktardı, yetiştirdi, tecrübe kazandırdı, uzmanlaştırdı. bazı spikerlerini atıl pozisyonlara atıyor. Örneğin Türkiye'nin ilk e, kadın spikeri futbol maçı anlatan, radyoda ve televizyonda 90 dakika boyunca tek başına, Anlatan spikerlerinden Samahat Aslaner Samahat Özdoğan Aslaner Türkiye'nin Sesi Radyosu'na transfer edildi daha doğrusu. Oraya kaydırıldı. Şimdi böylesine kamuoyunda lansı olmuş, tanınmış bir ismi daha da parlatacağı yerde bu kadroya atadım. Bunun dışında Güven Göktaş gibi bu olimpiyat konusunda uzmanlaşmış, atletizm konusunda uzmanlaşmış bir spikeri de Ankara Radyosu'na atadı. Ee, orada söylenen şu ki müzik programı sunacak. Düşünebiliyor musunuz? Ee, rahmetli Kenan Onuk. Kenan Onuk Türkiye'de atletizmdeki sayılı uzmanlardan biriydi. O vefat ettiği zaman hatırlıyorum Türkiye'de atletizm uzmanı kalmadı diye feryat figan edilmişti. Ee, ama varmış Gülen Göktaş gibi isimler vardı. TRT hem kadro yetersizliğinden bahsediyor çünkü dışarıdan spiker transfer ediyor. Kiralıyor daha doğrusu. Başka kanallarda, başka platformlarda çalışan spikerleri bazen bir müsabaka, bir organizasyon için e, kiralıyor, bazen bir dönem için kiralıyor. Yani hem elemanım yetersiz diyeceksiniz. Dışarıdan spiker kiralayacaksınız. Hem de kendi yetiştirdiğiniz değerleri böyle pasif e, konumlara aktaracaksınız. Bu anlaşılır bir şey değil. Bu anlaşılır bir şey değil. Bu konuda yaptığım Radikal gazetesi yaptığım habere e, TRT'den açıklama geldi ve iddialarımı yalanladı. Benim iddialarımdan biri de şuydu manken spiker alınacak. Ben bu iddiayı TRT Spor müdürüne de doğrulattım. Kendisi düşünüyoruz, belki alabiliriz dedi. Özellikle bazı programlarda kanalın değerinin artması daha doğrusu kanala ilginin artması, tanınması için düşünebiliriz dedi. Bu iddia yalanlandı. Demek ki TRT Genel Müdürlüğü kendi spor müdürünü yalanlamış oluyor. Bunun böyle olup olmadığını zaten televizyon yayına geçtikten sonra göreceğiz. Ki şu halde bile Öykü Sertler gibi magazin dünyasından tanıdığımız, bildiğimiz bir isim bugün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda spor programı sunuyor. Bunlar yadırganacak şeyler değil. Ancak bunları yaparken kendi değerlerinizi Geri plan ediyorsanız burada bir soru işareti vardır. Çünkü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu benim de ödediğim vergiyle dönüyor. Açıkçası en azından soru sorma hakkımız var diye düşünüyoruz. TRT'de e, bir kadrolaşma dan söz ediliyor. Bunu basında çeşitli şekillerde bazı isimlerle dile getirdi. Habersen Sendikası bunu yıllardır söylüyor. Bu konuda açılmış davaları da olduğunu söylüyorlar. Bu e, her iktidar döneminde TRT elbette bazı e, siyasi baskılara e, boyun eğmek zorunda kalıyor. Bu anlaşılır bir şey. Çok da Türkiye koşuluna yadırganacak bir şey değil. Ama e, madem yeni bir döneme girdik, madem özgürleşiyoruz daha fazla, o halde... E, o halde siyasi baskılara da artık boyun eğmemek gerekiyor diye düşünüyorum. TRT mevzusunda böyle kapattıktan sonra bir müzik arası daha verelim. Bu son ara olsun. Ondan sonra paslaşmaları, futbolda bir iki top çevirip kapatalım.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 ne aşk sik bir beden küçük ben sana göre değilim benim aklım kıt deliyim anlayamam benim aklım zor sorsam cevaplayamam yine aşkım yalıyor yan sigaram yine aşk Aşk var dönüyor dönsün dünya yine akşam yanıyor yansın sigara yine aşk var dönüyor dönsün dünya yine akşam yanıyor yansın sigara yine aşk var. Paslaşmaların son bölümündeyiz finalindeyiz ben Kenan Başaran radyo havandasınız. Evet futbol, Bursa Spor'dan bahsetmek lazım. Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimizdi. Di diyorum, dili geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü e, 4 maç oynadı, 4'ünde kaybetti. Dolayısıyla artık Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı matematiksel olarak da hemen hemen yok gibi. E, i̇şin acı tarafı, hüzünlü tarafı 4 maçta bir gol dahi atamadı Bursa Spor şu an sıfır gol sıfır puanla devam ediyor. Daha önce bu konudaki en acı tecrübemiz Fenerbahçe tarafından bize taktırılmıştı maalesef. Fenerbahçe Mustafa Denizli yönetiminde 2001-2002 Şampiyonlar Ligi sezonunda hiç puan alamadan kapatmıştı. Ama gol atmıştı Fenerbahçe. Bursaspor geri kalan iki maçta da gol kaydedemezse, puan alamazsa en kötü performans olarak Türkiye ve belki de muhtemelen öyle olacak Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir kötü anlamda. Bu aynı zamanda Ertuğrul sağlam içinde çok üzücü bir durum olacak. Çünkü kendisi hali hazırda Şampiyonlar Ligi'nde en farklı yenilgi almış teknik direktör. Beşiktaş'ın başında bu yenilgiyi almıştı maalesef. Liverpool'a Liverpool'da 8-0 yenilmişti. Bu Şampiyonlar Ligi tarihinde alınmış en ağır yenilgi. Bütün Avrupa için söylüyorum, sadece Beşiktaş için değil. Ertuğrul Sağlam bu imajını silmek için Bursaspor'da bu sene Şampiyonlar Ligi'ne mücadele etti ama maalesef 4 maçta bunun bunu ortadan kaldıracak izler ortaya çıkartamadı. Hani yenilirsiniz, gol atamazsınız ama gördüğümüz kadarıyla Bursa Spor e, gol pozisyonu üretmekte de çok zorlanıyor. Tecrübesizlik, ilk defa katılıyor bütün bunlar anlaşılır sebepler ama yine de biraz e, üzerine düşünülmesi gerekiyor. Hani bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. E, özellikle takım geriye düştükten sonra e, oyun disiplininden tamamen koptuğunu görüyoruz. Dün akşam da böyle oldu. E, 70. dakikadan sonra futbolcular, Bursasporlar Sporlar e, kaleyi gördükleri her yerden şu çekmeye başladılar. Hani kendilerine oynamaya başladılar. Zaten puan alamayacaklarını gördüler ama hiç değilse ilk golü ben atayım. Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü ben atayım. Havasına girdiler. E, çok da e, tabi Buna rağmen anlamlı bir gol pozisyonu yaratamadılar. Anlamlı bir şut çekemediler. Bursa Spor açıkçası beni çok büyük bir hayal kırıklığa uğrattı. En azından kendi sahasında oynayacağım maçlarda hani 1-2 puan alır diye düşünüyordum. İlk 4 maçta büyük bir skutu, daha da skutu hayale uğradım. Ee, bırakın İsa'daki maçlarda puan almayı en farklı yenilgilerini İsa'da aldı. İlk maçına Valencia'ya 4-0 ve dün akşam da Manchester United'a 3-0 yenildi maalesef. Deplasmanda iki maç oynadı, onlar da 1-0 yenildi. Glasgow Rangers'a 1-0, Manchester United'a 1-0 yenildi. Bakalım Bursaspor bundan sonraki iki maçında gol ve puan bulabilecek mi? Dileriz. en azından bir puan ve bir gol bulur ve. Ee, Şampiyonlar Ligi tarihine e, kötü bir anlamda geçmez. Avrupa Ligi şansını da Bursa Spor çok zora soktu. Hemen hemen onu da imkansızlaştırdı. Biliyorsunuz e, ya da bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olarak elenirseniz e, Avrupa Ligi'nde devam edebiliyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın oynadığı Avrupa Ligi'nde. Yarın Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde Porto'yla Rovança çıkıyor. Porto'da oynayacak. İlk maçı İstanbul'da 3-1 kaybetmişti. Tabi gönül isterdi ki bu maçta Beşiktaş'ta Kuya olsun. Ne İstanbul'daki maçta oldu ne de yarınki maçta olacak. Ee, neden? Çünkü Kuya Porto'da yıldızlaşmıştı. Hani kurallar çekildiğinde Porto çıktığında herkes merakla Portekiz'de ve İstanbul'da Türkiye'de Kuya Beşiktaş'la Beşiktaş'ta Porto'nun mücadelesini bekledi. Ancak sakatlıklar buna izin vermedi. Beşiktaş 6 puanda. Yarın Porto'nun böyle e, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacağı söyleniyor. E, umarız öyle olur. Tabii eğer Beşiktaş bunu avantaja çevirirse. E, Beşiktaş yarınki maçtan en az bir puan almalı ki Avrupa Ligi'nde rahat bir nefes alsın. Aksi takdirde biraz son maçları sıkıntılı geçebilir. Çünkü grubun en güçlü rakibinden bir puan alması moral açısından da iyi olacak. E, ve Süper Lig'deki performansını da etkileyecek Beşiktaş'ın. Beşiktaş, Beşiktaş Ligi, e, iyi başlamış. Daha doğrusu oynadığı futbolla ve Kolyrazma Guti ikilisiyle göze hoş gelen insanların taraflı tarafsız herkesin ilgi gösterdiği bir takımdı. Fakat e, bu hafta son oynanan maça kadar 4 yenilgi aldılar Avrupa dahil biraz nazar değdi. Sakatlıklar vesaire de üst üste binince takım kötüye gitti. Bir de galiba Koyalazma ve Guti ile oynamaya alışmaya başladılar. onlarsız ne yapacaklarını şaşırdılar açıkçası. Ama bunun da planlamasının baştan yapılması gerekiyordu. Beşiktaş'tan şöyle yani Avrupa sahasından yerel Futbol sahamıza dönelim. Türkiye Süper Ligi'ne Spor Toto Süper Ligi'ne şöyle birkaç ara pas atalım. Hmm, Süper Ligde Anadolu hegemonyası var. Ne güzel. Yıllardır beklediğimiz e, Anadolu çıkışı e, bu yıl iyice perçinlendi. Bursa Spor lider arkasında aynı puana sahip. 23'er puanlı Trabzonspor ve Kayserispor sıralanıyor. Lider Bursa Spor'un puanı 24. Lider Bursa bu hafta Fenerbahçe ile berabere kaldı ama liderliğini sürdürüyor. Ee, üç büyükler yok yani zirve yarışının uzağındalar. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Şu anda bunların içinde Fenerbahçe en yakını. Ee, özlediğimiz bir tablo bu. <gülüyor> Çünkü yıllarca üç büyükler arasında pimpon topu gibi e, el değiştiren bir şampiyonluk yarısı izlemiştik. Gına gelmişti açıkçası. Geçen sene Bursa Spor bu saltanata son verdi. Bu sene de bunun tesadüf olmadığını göstermeye çalışıyor. E, Anadolu ihtilalini gerçekleştiren futbolda Trabzon Spor bu sene Şenol Güneş'le zirveye çok ihtiraslı bir şekilde sarılıyor. Kayserispor Şotayla, Şota, Şota Alvarado ile Eski Trabzonsporlu Şotayla çok güzel bir çizgi yakaladı. Göze hoş gelen, futbolun çok güler yüzlü ve modern tarafını bize gösteriyor. Bu arada Şotayla Trabzonspor teknik teknik direktörü Şenal Güneş arasında bir Bağ var. Bu sadece eski hoca öğrenci olmalarından kaynaklanmıyor. Hoca öğrenci ilişkisinden farklı. İkisi de ellerinde not defteriyle saha kenarında maç yönetiyor. Bu Louis van Gaal'den kalma bir alışkanlık dünya futbolunda. Bir çok başarı yakalamasına rağmen hala Hollandalı van Gaal elinde not defteriyle saha kenarında maç takip eder. Her pozisyonu, her ilginç noktayı not eder ve bunu değerlendirir daha sonra. Bu geleneği Türkiye'de Şenol Güneş başlattı. Devamını şota getiriyor. İkisi de maçları ellerine not tehteriyle izliyorlar. Bu da e, diğer eli cebinde e, hocalara da bir e, ders olsun diyelim. Tabi her hocanın kendi çalışma stili, hani bir deyimiz vardır. Her yiğidin bir yoğurt işi vardır diyoruz. Ama bu iki hoca da şu anda zirvedeyse diğer hocalarında biraz not almalarına fayda var diyoruz. Evet bu hafta da farklı konulara değinmeye çalıştık. Paslaşmalarda ben Kenan Başaran haftaya tekrar Radyo Havan'da Paslaşmalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Paslaşmalar